Bismillahirrahmanirrahim Gelen Azap Tufan Muh Aleyhisselam'ın iman edenlerle birlikte inşa ettiği gemi zor şartlara dayanıklı sert ağaçtan yapılmıştı. Üç katlı olduğuna, iki veya dört senede tamamlandığına ve içinde ateş yakılarak buharla çalıştığına dair rivayetler vardır. i̇bn Abbas'tan rivayete göre gemiye insanlardan 80 kişi bindi. Adem Aleyhisselam'ın Cebrail tarafından getirilen tabutu dayı gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. Ayet-i de buyurulur. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadı. Farat i Tenur, iş kızışıp sular kabarmaya başladığı zaman Nuha her şeyden iki çifti, aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hariç, aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedi. Zaten onunla beraber iman eden pek az. 40. Ayette geçen tenur kelimesi yugatte fırın demektir. Başka manaları da gelir. Buradan hareketle bazı alimler Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin ateşle kaynayan bir kazan tertibatına sahip buharla çalışan bir gemi olduğunu söylerler. Diğer bir ayeti kerimede gemiye binenler hakkında şu bilgi verilmektedir. Ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde muhafazamız altında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 Rivayete göre Nuh aleyhisselam yılan ve akrebi gemiye almak istemedi. Onlar da senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz diyerek söz verdiler. Buna binaen buyrulmuştur ki akrep ve yılan tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun. Eszafat 79 ayeti kerimesini halis niyette okursa onların zararından korunmuş olur. Nuh aleyhisselam Allah'ın emri istikametinde gemiye binecekleri bindirdikten ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra tufanın alemetleri görülmeye başladı. Ayet-i kerimede bu başlangıç şöyle tasvir edilir. Bunun üzerine bir sağanak halinde boşalan bir su, yağmur ile gök kapılarını açtık. de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken o sular takdir edilmiş bir iş, tufan afeti için verdi. El-Kamer 11-12 Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gemiye binmeyenlerden. Hazretin Nuh son defa kendisine nasihat ettiyse de fayda vermedi. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle nakledilmektedir. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna: "Yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin. Kafirlerle beraber olma." diye nidâ etti. Oğlu: "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım." dedi. Nuh ''Bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur.'' dedi. Hud 42-43 Oğlana yaptığı bu nasihatler fayda vermeyince Nuh aleyhisselam Rabbine yöneldi ve ''Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemden Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimisin.'' Hud 45 diye yalardı. Nuh aleyhisselamın kavmine beddua ettikten sonra oğluna dua etmesi,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 Yaptığı zellenin farkına vararak dedi ki, Ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olur. 46-47 Rivayete göre Nuh Aleyhisselam, bu zellesinden dolayı çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine Nuh denildi. Nuh Aleyhisselam istiğfar ederek kusurundan hemen dönmüştü. Ama oğlu küfürden dönmedi ve sonunda aralarına dalga girdi. Oğlu da boğulanlara karıştı. Hud 43 Yanlı Sazreti ona iman edenler ve gemiye alınan mahlukat emniyet ilahiye masar. mazhar. Binmiş oldukları gemi dağlar gibi dalgalar arasında yüzüyor. Allah-u Teala buyurur. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları getiriyordu. 42. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi bizim nezaretimizde akıp gidiyordu. Ant ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Ey insanlar bakın benim azabım ve uyarılarım nasılmış? El Kamer 14-16 Suların Çekilmesi Hz. Nuh Aleyhisselam gemiye binmeden önce Kendisine öğretilen dua vesilesiyle selamet içindeydi. Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen ağlayıp ikram edenlerin en hayırlısın de. El-Münün 28-29 Rivayete göre tufan Recep ayının birinci gününde başladı ve gemi 6 ay su üstünde seyretti. Sonra allah Teala yere ve göğe emretti. Ey yer, suyunu tut ve Ey Gök! Suyunu tut! tut kurtar. Bu emir ilahi üzerine sular çekildi ve gemi 10 Muharrem Aşure gününde Cudi Dağı'na indi. Sonra Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak tarafından Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız Sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır denildi. Hud 48 Hazreti Nuh Aleyhisselam ve müminler necat bulmuşlardı. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Eşhuara 119 Onları ötekilerin yerine geçirdik. Halifeler yaptı. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki Fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Yunus 70 Dünyada felaket, ahirette acıklı azap Cenab-ı Hak zalimlerin akıbetini Ayet-i Kerime'de şu şekilde bildirir: Onlar günahları yüzünden suda boğuldular Ateşe sokuldular Kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar Nuh 25 Tesiri kurtu bir de Hazreti Hüseyin radıyallahu an'hu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte buyrulur ki: Ümmetim gemiye bindiklerinde besmele çekerek onun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. Kut 41 ayeti ile beraber onlar Allah hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudret eliyle bürülmüş olacaktır. O Müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Ezümer 67 ayetini okurlarsa boğulmaktan emin olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç kere tekbir getirir ve bunu bizim hizmetimize veren Allah'a tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremez. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Ezuhruh 13-14 ayetlerini okur. Sonra da şöyle dua ederdi: Ey Allah'ım Biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva Bir de bizi razı olacağın amelleri muvaffak kılmanı dileriz Ey Allah'ım Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağa yakın et Ey Allah'ım Seferde yardımcım Geride kalan çoluk çocuğumun korucusu sensin Ey Allah'ım Yolculuğun zorluklarından Üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Efendimiz yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilave eder. Biz yolculuktan dönen, tevbe eden, kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz. Alimlere göre tufan umumidir. Yeryüzün her tarafını su kaplamıştır. Nişancızade Muhyiddin Mehmet, Mirat-ı Kainat adlı kitabında şöyle der Gemiye oturunca 80 kişi Medinet-ü şehrini kurdular. Bu şehre Su'ki Semanin de denmektedir. İnsanların ikinci defa çoğalması işte bu 80 kişiden olmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın büyük oğlu Sam, zeki, akıllı ve salih bir zat idi. Babasından sonra o vekil oldu, Hz. Nuh'un hayır dualarına mazhar oldu. Salih insanlar da ekseriyette onun neslinden gelmiştir. Araplar ve Faslar onun sülalesinden çoğalmıştır. Diğer oğlu Hamdan, Hint, Habeş ve Afrikalılar. Yafes'ten Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin edilmektedir. Asyalılar ve Bering Boğazı'ndan geçtiği tahmin edilen Amerikalıların yerleri, Kızılderililer de ondan çoğalmıştır. Fakat zaman geçince dini hakikatler yine unutuldu. İnsanlar yıldızlara, güneşe ve heykellere taparım. Müfessir Fahreddin er beyanına göre Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın kahrinin içinde 950 sene çileli ve muzdarip bir halde bulunduğunun bildirilmesi Resulullah'ı teselli için Nuh Aleyhisselam binbir çile ve ızdıraba uzun müddet katlanmasıyla ümmete mükemmel bir sabır örneği olmuştur. Aşure günü Gemi Aşura günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde selametle Cudi Dağı'na indikten sonra Hazreti Nuh ve müminler şükranı olarak oruç tuttular. Kalan erzaktan aşure pişirdiler. Bu sebeple o gün Muharrem'in onunda sadaka vermek, tatlı dağıtmak ve oruç tutmak sünnettir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Ramazan'dan sonra en sevaplı oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulandır. Hz. Ali radiyallahu anh da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sordu Ya Rasulallah Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyursunuz? Efendimiz hazretleri cevaplarında eğer Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan Muharrem'de tut. Zira o Allah'a ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki Allah bir kavmin tevbesini o günde kabul buyurur. Başka kavimlerinde tevbe ve niyazlarını o günde kabul eder buyurlar. O gün aşura günü o kavimde Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Beni İsrail. Yahudiler bu bakımdan aşura günü bayram olarak seçmişler. O günde kadın erkek hep birlikte süslenmeyi adet edinmişlerdi. Ma mafif o günde Hz. Musa aleyhisselamın Allah'a şükür niyetiyle oruç tutmasına binaen bir takım Yahudiler Peygamberlerini uyarak aşura günlüğü oruçlu geçirdilerdi. Bu günün faziletleri cümlesinden olarak Cenab-ı Hakk'ın Adem aleyhisselamın tevhisini bugün de kabul etti ve onu bugün de safiullah kıldı. İdris Aleyhisselamı Yüce bir mekana bugün de refetti Hz. Nuh'u gemiden bugün de çıkardı. Hz. İbrahim'i ateşten bugün de kurtardı. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a bugün de indirdi. Hz. Yusuf'u zindandan bugün de kurtardı. Hz. Yakub'a gözlerini bugün de iade buyurdu. Hz. Eyyub'u bugün de şifaya kavuşturdu. Hz. Yunus'u balığın karnından bugün de kurtardı beni İsrail için Kızıldeniz'i yararak onları bugün de selameti ulaştırdığı, Davud aleyhisselamı bugün de mağfiret ettiği, Hazreti Süleyman'a bugün de mülk ve saltanat verdiği ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamı geçmiş ve gelecek günahlarından bugün de mağfiret buyurduğu rivayet olunur. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinden Mervi'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretlerinde Yahudilerin oruç tuttuklarını görmüşlerdi. Sebebini sorduklarında Yahudiler bugün hayırlı, faydalı ve büyük bir gündür. Allah bugün de Musa ve kavmi Beni İsrail'i düşmanlarından kurtarıp Firavun ve avanesini denizde bağdur. Musa Allah'a şükran olarak bugün oruç tuttu, biz de tutuyoruz derler. Bunun üzerine Efendimiz Hazretleri, ''Biz Musa'ya ittiba hususunda sizden daha yakın ve layıkız. Zira hak dinin esaslarında ayrılığımız yoktur ve ona da getirdiklerine de inanıyoruz.'' buyurdular. Sonra da başta kendileri olmak üzere müminlerle beraber aşura günlüğü oruçlu geçirdiler. Bir başka hadis-i şerifte de Yahudilere benzememek için bu orucun Muharrem'in ya 9 ve 10. gününü ya da 10 ve 11. günü olmak üzere en az iki gün olarak tutulması emredilmiştir. Bu hadis-i şerif-i muktezasınca ibadette dahi gayrimüslimlere muhalefet etmek gerekmektedir. Hz. Ayşe radıyallahu anh havalidemiz rivayet ederler ki Kureyş cahiliye devrinde aşure günü oruç tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber olmadan önce bu orucu tutardı. Bir müddet Medine'de de bu aşure orucuna devam edildi. Ramazan orucu farz olunca aşırı orucu insanların tercihine bırakılarak nafile bir ibadet haline geldi. Ramazan'dan önce aşure arucuna vücuben devam edildiği Buhari ve Müslümin rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Ramazan orucu farz olmadan önce aşure orucu tutuluyordu. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı. Hadis-i şerifte o gün oruçlu geçirmek hakkında, her kim sabahleyin iftar ettiyse, günün geri kalını imsak et, yani bir şey yemesin. Her kim oruca niyet ettiyse, orucunu tamamlasın, buyurulmak suretiyle sünnet olan orucun ne kadar faziletli olduğu gösterilmektedir. Nuh kavminin helak sebeplerinden başlıcalı. 1- Küfür içindeydiler, peygamberlerini haçlı ve neşri inkar ediyorlardı. 2- Kutlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı. 3. Nuh Aleyhisselam'ı küçümsüyor, asi olup ona eziyet ediyorlardı. 4. Kibirli diler, fakirlere reziller diye hitap ediyorlardı. Hikmet sahiplerini de küçük görüyorlardı. Hakikaten kibirleri yüzünden fakirlerle oturmayı istememekte helak olan kavimlerin kötü asetlerinin başlıcalarındandır. 5. Kadınlarında edep, iffet ve haya yoktu. 6- Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. 7- Şükretmiyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak verdiği nimetlere şükredilmesini ve nankörlük edilmemesini emretmektedir. Bir hadis-i şerifte şükür ve sabır ehli şöyle tavsif edilmiştir. İki hasret vardır ki, bunlar her kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazar. Bu iki hasret kendisinde bulunmayan kimse ise, şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Her kim dini hususlarda kendinden üstün olana bakıp ona uyar ve dünyevi konularda ise kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın verdiği nimetlere hamd ederse işte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Dini hususlarda kendinden aşağıda olana bakan, dünyevi konularda ise kendinden üstün olana bakıp elde edemediklerini üzülen kimseyi de Allah şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Nuh Aleyhisselam çok şükredici bir kul. Allahü Teala onun bu hususiyetini bütün insanlığı ilahi nimetler karşısında şükredici olmaya teşvik için şöyle hatırlatır. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. El-İsra 3 Nitekim Nuh Aleyhisselam bir şeyi yiyip içmesinden elbise giymesine kadar her hareketinde daima Cenab-ı Hakk'a hamd Yiyinirken yerken besmele çeker, yediğini bitirince veya giydiğini çıkarınca da Elhamdülillah derdi. Bunun için Cenab-ı Hak ona Abdenşekura, şükredici bir kul ismini vermiştir. Şükür, kulun ihsan edilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinerek, onları ihsan eden Rabbine çeşitli söz ve davranışlarla halisane bir kullukta bulunmasıdır. Yani şükür, nimetlerin hakiki sahibini bilmek. Seri yüzzakati kuddisesi ruh buyurur. Bir kimse bir nimete kavuşur fakat şükrünü ifa etmez ise o nimet elinden alır. kim Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabımın çok şiddetidir. İbrahim Yeri Muh. Aleyhisselam'ın bazı vasıfları 1. Hizmet ehli olması İki, denize açılması ve denizden istifade etmesi. Üç, çok şükreden ve sabreden bir kul olması. Dört, istiğfarının bol olması. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliği 950 sene sürmüş ve Allah'ın bu yüce peygamberi uzun bir ömürden sonra her fani gibi ruhunu Rabbine teslim etmiştir. Vefatı esnasında yanında bulunan evlatlarına yüce Allah'a ibadete devam etmelerini emretti. Sorma oğlu Sama Yavrum kalbinde zerre miktarı bile olsa şirk varken kabre girme. Çünkü allah Teala'nın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için hiçbir maziret yoktur. Yavrum kalbinde zerre miktarı kibir oldu halde kabre girme. Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında münazaa edin. Yani Cenab-ı Hakk'a mahsus bir sıfatı kendisine layık gören kimseye Allah-u Teala gazap eder. Yavrum, kalbinde zerre miktarı yeis, rahmetten ümit kesmeye bulunduğu halde kabre girme. Çünkü dalalete düşmüş olan kimselerden başkası, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yavrum, La İlahe illallah kelimesi tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat göklerle yedi kat yer, terazinin bir kefesine, Kelimeyi tevhid diğer kafesine konsa bu ondan daha ağır gelir. Rivayete göre vefatı yaklaştığı sırada Hazreti Nuh Aleyhisselam'a "Ey Ebül Beşer, Ey Uzun Ömürlü Peygamber, dünyayı nasıl buldun" diye soruldu. Nuh Aleyhisselam onu iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım cevabını. Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisine kamıştan bir kulübe yapmıştı. Ona keşke kendine bundan daha sağlam bir ev yapsaydın denilince ölecek bir kimse için bu bile çok demiştir. Şirkin, küfrün ve zulmün muhtelif eziyetleri altında 950 seneye yakın bir süre halkına göstermiş olduğu tahammüle kendisinden sonraki peygamberler ve ümmetlerine örnek gösterilerek ilahi iltifata mazhar olan Nuh Aleyhisselam'dan bizlere kalan en güzel miras sabırdır. Aleyhisselam. Ulul Azm Peygamberler En yüksek derecedeki peygamberler olup bunlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim, Musa, İsa ve Nuh Aleyhisselam'dır.